اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وصلاة على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه Kesin inanmanın şart olduğunu kitap ve cümmetler nedir? Şimdi burada ufak bir hatırlatma yapalım. Daha önce ne, neyi anlatıyordu? La ilahe illallah şartlarını anlatıyordu. İnsana dünyada ve ahirette fayda vermesi için bazı şartları vardı. Bu şartlardan yakın. Yani yakın şekkin tam zıttıdır. Her şeyin bir zıttı vardır. Sıcak ve soğuk birbirinin zıttıdır. Şek şüpheyle yakın e, tam tabi ki İslam literatüründe terimlerinde karşılıklı değil. Çünkü yakın e, tasdikin üst mertebesi. İmanın olmazsa olmazı tasdik. Yakîn artık imandaki üst mertebe oluyor. Ancak böyle mana itibariyle birbirinin zıttıdır. Yakîn kesin bir şekilde bir şeye inanmak demek. Şek ise yani şüphe ise yani bir şeyin varlığından insanın tereddüt içerisinde olması demektir. Bu manada La ilahe illallah'ın şartlarından biri de yakîndir, yani şeksiz şüphesiz imandır. Bunun da kitap ve sünnetten deliliğini getirdi. Evet. Yüce Allah'ın şu buyurdu: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden ve sonra da şüphe düşmeyen kimselerdir. İşte onlar sadık olanların da kendileridir. Burada iman ettiler sonra da şüpheye düşmediler. Dedik ya yakın şüphenin zıttı diye. Burada bu yüzden getirdi bunu. İman ettikten sonra, imanlarında asla şüphe düşmedi de işte onlar sadık kimselerdir. Devam. Sünnetten deriz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şu buyurdu. Şahadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ve muhakkak ben Allah'ın Resulü Burada bir durun. bir saniye inşallah. Az önce şimdi naklettiği ayet Hucurat Suresi'ndeki ayetti, 15. ayet. Aslında bu ayetin öncesi var. Öncesinde Allah سبحانه Teala bedeviler için diyor ki, sizi iman ettik demeyin, çünkü e, daha iman kalpleriniz yerleşmedi, sadece Müslüman olduk deyin diyor. Burada birçok kardeş de bunu sorabiliyor, her ilim meclisinde, gündeme gelebiliyor ya nasıl oluyor? İman ettik demeyin, sadece Müslüman olduk deyin. İbnül Kesir rahimullah bunu anlatırken diyor ki, İslam'ı ilk geldiklerinde hem, henüz iman kalplerine yerleşmemişken, yerleşmemişken iman makamına eriştiklerini iddia eden bedevilere red saadetinde Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bedeviler iman ettik dediler. "De ki siz iman etmedi, zaman Müslüman olduk." Ehli sünnet vel cemaat mezhebinde olduğu üzere imanın İslam'dan daha özel olduğu bu ayeti kerimeden çıkarılmaktadır. Ya demiştik ki daha önce İslam genel bir kavram. Yani içerisinde birçok şey barındıran umum bir lafız. İman ise onun içerisinde has, özel olan ayrı bir yer. O İslam kelimesinin içerisinde saklı. İman, İslam'dan daha üst bir mertebe. İhsan ondan daha da üst bir mertebe. İmanın nasıl derece, küfrün nasıl dereceleri varsa, günahların nasıl dereceleri varsa, imanın da dereceleri vardır. Aynı şekilde İslam bunun en alt mertebesidir. İnsanın şirkten beri olup ve üzerine Allah'ın farz kıldığı, vacitleri yerine getirmesiyle insan İslam olur. Bu olmazsa olmaz zaten. Aksi takdirde kişinin imanı yok oluyor. Bunu gerçekleştiren bir adam Müslüman olmuştur. Sonra iman var. Yani o İslam'ın üst mertebesi, üst derecesi. Sonra daha yukarıda ne var? İhsan var. Onun da tafsilatlı bir şekilde inşallah detayları gelecektir. Yine bu İbni Kesir diyor ki Cibril hadisi de buna delalet eder. Yani bu yaptığımız taksimata. İslam genel bir kavram. iman içinde daha has bir şey. Cibril hadisini biliyorsunuz meşhur. Cibril aleyhisselam insan kılığında geliyor. Ne yapıyor? Peygamberin dizinin dibine oturuyor aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de e kendisine yöneltilen sorulara cevap veriyor. Ne diyor orada Cibril? Bana İslam'a haber ver. Bana imana haber ver. Sonra bana ihsana haber ver. Bu sıralama neyi gösteriyor? Genelden özele, en azdan imanda en üst mertebeye doğru sıralamasına göre bir gidiş var. Cibril önce ihsanı sorup sonra İslamı sorup sonra imanı sormuyor. Önce İslam nedir diyor ki bu olmazsa olmaz. Sonra neyi soruyor? İmanı soruyor. Sonra da ihsanı soruyor en üst mertebesini. İbni Kesir diyor ki, bu hadis de buna delalet etmektedir diyor. İmam Ahmed der ki diyor, bize Abdurrezzak'ın Sa'd İbn-i Ebu Vakkas'tan rivayetine göre o şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı kimseler ganimetten pay verdi. Onlardan birisini ise hiçbir şey vermedi. Sa'd ey Allah'ın elçisi filana ve filana verdin, falanca mümin olduğu halde ona hiçbir şey vermedin demişti. Peygamber Sa'da yoksa o Müslüman mıdır diye buyurdu. Sa'd sözünü üç defa tekrarladı, her seferinde Peygamber Sa'da Yoksa Müslüman mı diye buyurdu. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben bir takım kimselere veriyorum. Onlardan bana daha sevimli olana vermiyorum. Yüzüstü cehenneme kapanacakları korkusuyla onlara bir şey vermiyorum diye Bukhar Müslim ittifak ettiği bir hadisi nakletti. İmam Ahmet de Abdurrezzak'tan bu tarikla bu yolla rivayet etmişler. Şimdi bu da gösteriyor ki bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zaman kalpleri birbirine ülfet ettirmek için kalplerin İslam'a kazanılması için İslam'a yeni girmiş olanlar yani Müslüman olmuş olanlar sadece zahirde gerekli olan imanın gerekli kısımlarını yerine getiren insanlara veriyordu. Çünkü bu zahirdeydi. İslam zahirdedir. O yüzden İslam'ın beş şartıyla la namaz kılmak, oruç tutmak gibi zahiri ameller hep zikredilir. Zahirde var olan ameller. Ama iman deyince daha çok nereye taalluk ediyor? Kalbe taalluk ediyor. Merkezi neresi imanı? kalptir. E, o yüzden burada önemli bir taks taksimat var. Uzun uzadıya tabi i̇bn Kesir getiriyor, Taberi getiriyor, kurtubi getiriyor. Hepsine bu noktada baktığımızda hepsi böyle uzun uzun mesele uzatılabilir. Ama bizim 20 dakikamız olduğu için derslerde o yüzden çok fazla tafsilata inemeyiz. Devam. Kullar hakkında herhangi bir şüphe duymaksızın Allah'a kavuşan her bir kul mutlaka cennete girer. Peygamber sallallahu aleyhi ve de dikkat ederseniz aleyhissalatü vesselam her bir nas da yerine göre izahat yapıyor. Gene burası bizim fıkh etmemiz gereken noktadır. Adamın biri geliyor diyor ki benim için hayırlı amel nedir ya Rasulallah aleyhissalatü vesselam diyor ki annene babana bakmandır diyor. Biri geliyor benim için hayırlı amel nedir? Senin Allah yolunda cihad etmandır, diyor. Biri geliyor başka bir şey diyor. Adam biri geliyor ne yapsam kurtulurum. Diyor ki ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte eğer 5 vakit namazı kılarsan haramı haram helal helal bilirsen cennete girersin. Adam vallahi ne üstüne bir şey eklerim ne de azaltırım deyince doğru söylüyorsa kurtuldu diyor. Yani baktığımız zaman nasların her birine şöyle bir e, basiretle bakmaya çalıştığımız zaman göreceğiz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahsın durumuna göre fetvasını vermiş. Bu da fetvanın iki şartından biri olan vakıyanı her vakanın değişmesiyle beraber fetvanın değiştiğinin de delilidir bu aktardığımız nakille. Burada meseleyle alakası nedir diye bakılırsa Peygamber sasın bir hadisi var. Diyor ki: "Men kâle lâ ilâhe cenne." Kim la ilâhe illallah derse cennete girer. Bir hadis diyor ki: "Men kâle lâ ilâhe illallah bi's-sıdkin." Kim sıdkla söylerse cennete girer. Bir hadis diyor ki: "Men la lâ ilâhe illallah ve ve'ale'u mânâhu cenne." Kimler la ilahe illallah der ve manasını bilirse ne yapar diyor? Cennete girer. Başka bir hadis geliyor. Burada rivayet ettiği gibi şüphe etmezse diyor ne olur? Gene cennete girer. Yani hangi vakitte ve hangi yerde söylendiyse ne o anda konuşuluyorsa neye ihtiyaç varsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kayıt olarak şart olarak getirmiş. İşte bu nedenle ki bugün de bizim insanların idrak edebilmesi için vakamızda bunun öncelikli e, vacip olması nedeniyle tağutu inkar etmeyen Müslüman olamaz diyor. Ondan sonra gerizekalı mühürciyeler ne diyorlar? Bunlar tağutla kafayı yemiş diyorlar. Tağutla kafayı yemedik ama bu aslın vakasında olan bu. İnsanların hastalığı bu. insanların imanını bozduğu yer bu. O yüzden bunu zikretmekte peygamberin nebevi metodundan bir parçadır diyoruz. Vallahu alem. Devam. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu şöyle demiştir: Bu duvarın arkasında kalbinden kesin bir yakın ile Allah'tan başka hak ilah olmadığına şadir eden her kiminle karşılaşırsa onu cennet müjdele. müjdeler. Evet bu duvarın arkasında hadisin başını sonunu biliyorsunuz. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahçedeyken duvarın o yüzden zikrediyor. Bahçe duvarı var. Ebu Hureyre'ye bu müjdeyi verince bunu ya Resulallah, herkese söyleyeyim mi diyor. Hani duyun, pardon özür dilerim. Bunu duyunca Ebu Hureyre bahçenin duvarından atlıyor. Gideceğim insanlara haber vereceğim bu müjdeyi diye. Giderken tabi Ömer karşılaşıyor. Nereye bu acelen ne? Hadisi nakledince Ebu Hureyre'nin bir tane göğsüne yumruk vuruyor. Geri dön şimdi diyor. Peygambere git diyor. E, e, Ömer beni geri çevirdi de diyor. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip söyleyince Ömer böyle böyle yaptı deyince Peygamber sallallahu sellem, insanlara haber verme. Sonra ibadette ne yaparlar? tembellik yaparlar diyor. O yüzden bu dua'nın arkasındaki herkese bunu müjdeleniyor. Evet. Her iki hadiste sahibi dedi. Evet. Soru 22. İlki yanı boyun evreli şart olduğunu kitap ve delili nedir? Kur'an'dan denilerek yüze Allah'ın şu buyuruldu. Kim ihsan edici olduğu halde yüzünü Allah'a teslim ederse muhakkak sapa sağlam olan kulba tutunmuş olur. Lokman suresi 22 dair. Şimdi burada duralım inşallah. inkıyat dedi değil mi şart? La ilahe başka bir şart. Öyle mi? Burada bir sonraki madde itaatle bağlanmanın şartı oluşumu. Lokman 22 dedi değil mi İlkayet. Evet. Tamam sadece tercümeler biraz farklı. Burada da şart olarak neye getirdi? Burada da gene şart olarak kişinin Allah'a boyun eğerek tam bir itaatle itaat etmesi nişart olarak getirdi. Delil olarak da Lokman 22 getirmiş. i̇bn Kesir bunun tefsirinde de gene şöyle söylüyor. allah Teala kendini Allah'a teslim eden, ona ihlas ile amel eden, emrine boyun eğip şeriatına tabi olan kimseden haber veriyor. Bu sebeple o kendisine emredilenlere uymak ve yasaklananın terk etmek suretiyle amelinde ihlas sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse muhakkak ki o en sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonucu Allah'a aittir diye de ayetin sonunda buyurmuştur diyor kimde küfrederse onun küfrü seni üzmesin ey Muhammed diyerek de Allah subhanahu ve teala peygamberinin inkar edileceğini ve bu inkarın onu üzmemesi gerektiğini haber vermiş şimdi kardeşler burada e, tasdikin sınırlarını iyi bilmemiz lazım burası mühim yani bir adam der ki ben işte tasdik ediyorum işki haramdır öyle mi Ondan sonra başka bir yerde duyuyorsun ki aynı adam diyor ki ya bu devirde de şimdi içilir yani diyor. Ne var yani? Bu artık milenyum çağındayız. Mesela örnek veriyorum. Halka sorsanız hepsine göre içki haram. Sonra garip garip işte milenyum çağındayız. Artık ictihadların yenilenmesi lazım, dinin yenilenmesi lazım, Batı'ya ayak uydurulması lazım. Ne yapıyor? Ya ortadaki tasdiki yok ediyor bu diğer sözler. O yüzden İbn-i Teymiye'nin sarım Meslul adlı kitabını eğer okursanız, fırsat olursa göreceksiniz ki İbn-i Teymiye orada bundan bahseder ve der ki bazen insanlar tasdik ettiklerini söylerler ama o haramları işlemekle beraber helal gördüklerini anlarız ve onların tekfirine hükmederiz diyor. Bunların küfrü diyor, diğer açık şirki işleyenlerin küfründen daha buah açıktır, daha nettir diyor, kapalı değildir diyor. Yani böyle ibareler var. Hatta bu mürciyeler var Suudi Arabistan'da. Abdülaziz Ali Reis onların başında o kefere var. O diyor ki e, bu sözü almış özellikle. Hariciliği yaymayın. İşte İbni Teymiye bunu irade etmedi. İbni Teymiye buradan şunu irade etti. Adam oturmuş kitap yazmış. Sırf o sözü reddetmek için. Hani İbni Teymiye'nin bu mezhebini reddetmek için. O yüzden şunu anlatmak için bunu naklediyorum. Tasdik şey değildir. Ağızla işte ben biliyorum bu haramdır. Ben biliyorum bu helaldir demek değildir. Tasdik amelde olur. Tasdik insanın hayatında olur. Bir adamın hayatında bu tasdik yoksa imanda yok demektir. Evet. Sünnetten denildi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyurdu. Sizden hiçbir kimse havası benim getirdiklerime tabi olmadıkça iman etmiş olamaz. Evet, Bu çok açık bir hadistir. Kişinin boyun eğerek tam bir teslimiyetle Allah'ın ve Resulünün hükmüne boyun eğmedikçe Müslüman olamayacağının delillerinden bir tanesidir. La يُؤْمِنَ أَحَّدُكُمْ hatta يَقُونَ هَوَهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ Sizden birinin hevası benim getirdiğime tabi olmadıkça iman etmiş olamazsınız. E bu toplumun oy meselesine Müslümanlığını, kafirliğini konuşan o kadar ahmak adam var piyasada. Sanki bu millet Allah'ın şeriatına boyun eğmiş. E bizim akrabalarımız çarşaflılar. Adamlar miras bölüştürecekler. Dedim ki Zaten kafirler hani şeriatın aslını yerine getirmemişler. Furuğuyla mesul olsunlar da. Hani dedim en azından ateşleri az olsun cehennemde. Dedim ki mirasınızı şeriata göre taksim edin dedim. Hani Allah kadına bir pay vermiş, erkeğe iki pay vermiş. Hepsi çarşaflılar, yok ya dediler. Tece mahkemeni dediler, kadına bir erkeğe bir veriyor. Niyeymiş dediler. İşte kadın erkek eşittir. Tuttular mirası tece mahkemesinde böldüler yani. Sanki bu millet bir sınıfta oy meselesinden kalıyor iman meselesinde. Isıtıp ıstıp gündeme getirirler. Yok cehalettir, yok ikamet-ül bütçedir, hafidir, yok gizli kalmıştır, aldatılmıştır. Bunlar aldatılmışlar ama bunlar Allah'ın ve Resulüne boyun eğmemiş bir topluluk. Önümüzde öyle bir topluluk var. Bu da imanın olmazsa olmazıdır O neden nedir ki? La ilahe illallah'ın şartlarından biridir. Devam. Soru 23. kabulün şart olduğuna dair kitap ve sünnetten delilir. Yüce Allah, O'nu kabul etmeyen kimseler hakkında şöyle buyurmaktadır. Toplayın, şirk ile kendilerine zulmedenleri ve onlara eş olanları, Allah'tan başka tatlıklarını da onlara cehennemin yolunu gösterin. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyük bir paslarlar. Ölerler ki, delil bir şair yüzünden biz hiç ilahlarımızı terk eder miyiz? Saffat, gelinliklerimiz Evet. ...her zamanki burada müşriklerin peygamberlerine getirdikleri şey var. Ee, hüccet var. Onlar ne yaptılar? Her zaman kavimlerine işte biz şair yüzünden mi bırakacağız ilahlarımızı? Hani şair dedikleri o dönemde peygamber takılan kut şairdi. Bugün size deli derler. Ya işte Ahmet delisine mi takılacağız? Ömer delisine mi takılacağız? İşte Ali delisine mi takılacağız? O daha çocuk, o daha böyle... Yani müşriklerin hücretleri hiç değişmiyor. Her dönemde hücretleri aynı. Ayette dikkat ederseniz girişinde ne dedi Allah? O şirk işleyip nefsine zulmedenleri ve onlara eş olanları Allah'tan başka taptıklarını da nerede toplayın? Onları cehennemin yolunu gösterin. Burada sapanlar, saptıranlar bir de ibadet ettikleri var. Şimdi bizim hep aklımızda kalan bir şeydir ki biz zannediyoruz ki cehennemde sadece cin ve insi olacak. Cehennemde insanların ibadet ettikleri taşlar da yanacaklar. Allah Subhanahu Teala o yüzden diyor, burada onların Allah'a eş, Allah eş tuttuklarını da ateşe koyun diye. Yani bunlar mesela nazar boncuna ibadet ediyorlar, da putlarına taşlar yapmışlar bir ibadet ediyorlar. Allah yüzden vakou dohannersu wal Onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyor. Sebebi budur insanlar taşlara ibadet etmiştir. Atatürk'ün büstünü taştan yapıyorlar. Ondan sonra şebeklik yapıp önünde duruyorlar, boyun eğiyorlar, sanki onları görüyormuş, istiyormuş gibi. E bu kavim yapıyor onu böyle, çok uzakta yaşamıyorlar bundan, milattan önce yaşamadılar yani. Burnumuzun dibinde her 19 Mayıs'ta, 10 Kasım'da işte bilmem o kafirlerin bayramlarında kendileri secde ettikleri yetmiyor, bir de çocukları secde ettiriyorlar, vesaire vesaire. Allah burada üç tane sınıfı saymış, bizim için orası önemli. O üç sınıf bir şirk işleyip nefsine zulmeden müşrikler. iki saptıran müşrikler. Bunlar da küfrün imamları. Bunlar da her zaman bir elin on parmağını geçmez. وَكَنَ فِي الْمَد۪ينَ تِسْعَةِ رَحْتُ يُحْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَالَا يُحْسِحًا Orada diyor o şehirde dokuz kişi vardı. Onlar fesat yayıyorlardı. Salih Aleyhisselam'ın kavmi için diyor Allah. Onlar fesadı yaydılar. Ne yaptılar? Gittiler deveyi kestiler. Allah dedi deveyi kesmeyin. Kayanın içerisinden deve çıkardı mucize olarak. Onlar gittiler, deveyi kestiler. Ondan sonra da Allah diyor ki Biz onları da kavimlerini de helak ettik diyor. Onları derken kimi kastediyor? Bir önceki ayette dokuz kişi dedi. Onlar ifsat çıkartıyorlardı, ıslah etmiyorlardı. Dokuz kişi fesat çıkaranlar. Kavmi de onlara tabi olanlar. Yani sapanlar ve saptırılanlar. Allah ne diyor? İkisinde helak ettik. Biz diyor sonra da müminleri kurtardık. Aralarından bir avuç mümini Allah kurtarmış. Tıpkı bugün de bir avuç mümini kurtaracağı gibi, kıyamet günü de kurtaracağı gibi insanların ekserisi ne e, Saptıranların nedeniyle helak olmuşlardır. Hatta Kur'an tabloları çoktur bununla alakalı. Bu noktayı mesela derste vurgulayın. Böyle bazı ahmak adamlar çıkıyor diyorlar. Ya işte yok cehalettir, yok şudur, budur, bu adamlar kandırılmıştır. Yani kandırılmak mazeret olsa Allah Kur'an'da niye bu kadar tabloyu anlatıyor? O zaman her birinin mazur olması lazım. Allah böyle insanları mazur saymıyor. O yüzden 30 küsür yerde yani tam rakam unuttum. Ya 33 yerde ya 30 yerde Kur'an'da Allah hem sapanlardan hem de saptır, saptıranlardan bahsediyor ki bu grup, iki grubun ikisi de mazur değildir, ikisi de helak olmuştur. Değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve bir araziye isabet eden bol yağmur gibidir. Evet. O arazinin bir kısmı temiz olduğundan suyu kabul etmiş ve pek çok bitki ve ol Bir bölümünün ise zemini sert ve bitkisizdir. Suyu başka tarafa bırakmayarak tutmuş, o su ile Allah insanların istifade etmesini sağlamıştır. İnsanlar da o sudan içtiler, davarlarını suladılar ve ekin ettiler. Bu yağmur bu yerin bir başka tarafına da isabet etmiş, ancak orası dümdüz bir kaya gibi olduğundan suyunu tutmamış, ot da bitirmemişti. İşte Allah'ın dini hususunda iyice bilgi sahibi olup, Allah'ın benimle gönderdikleriyle kendisini faydalandırdığı, öğrenen ve öğreten kimsenin misaliyle, Buna hiç aldırış etmeyen ve benimle gönderilmiş olan Allah'ın hidayetini kabul etmeyen misaliyet buna benzer. Ya yani o kadar yüce bir örnek ki sadaka Rasulullah. Biz iman ediyoruz o Allah'ın söyledir O kadar güzel örnek vermiş ki hani bugün şu adam işte bilerek inkar ediyor. Bu bilmeden inkar ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada misallendirerek her grubu zikretmiş. İlk burada ne dedi? Bu arazinin bir kısmı temiz olduğundan suyu kabul etmiş. ve pek çok bitki ve ot yeşermiş. Toprak suyu almış, nebat bitirmiş. Bu Müslüman ilmi almış, o ilmin gereğiyle amel etmiş değil mi? Bu Müslümanın misalidir. Bir bölümün ise zemini sert ve bitkisizdir. Toprak sert, bitki bitirmiyor. Bu adam kendisinde hayır olmayan adam. O bakımdan suyu başka tarafa bırakmayarak tutmuş, o suyla Allah insanların istifade etmesini sağlamıştır. Mesela bunlar İlimle amel etmeyen ama o ilmi taşıyan eşeklerdir. Bu misalde anlatılan insanlar bunlardır. İlmi olan, kendisi bu ilimle amel etmeyen, başkalarına ayet aktarıp, hadis aktarıp, başkalarını ıslah edip de kendilerini ıslah edemeyen insanlardır. Bu Allah korusun bizim muhatap olduğumuz bir sınıftır. Çünkü اَتَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ İnsanlara iyiliği emredip kendinizi mi unuttunuz diyor. Akletmiyor musunuz siz kitabı okuyup da duruyorsunuz diyor. Allah ehli kitabı kınıyor. E bu ümmet de ehli kitabı tatbik edecek. Bizim gibi din talim eden ve dini yaşamaya çalışan insanların karşı karşıya olduğu felaket budur. Eğer anlattıkları şeyleri yaşamazlarsa bu ayetin muhatabı olurlar. İnsanlar da o sudan içtiler, davarlarını suladılar, ekin ektiler diyor aleyhissalatü vesselam. Bu yağmur bu yerin bir başka tarafına da isabet etmiş. Ancak orası dümdüz kaya olduğundan suyu da tutmamış. Ot da bitirmemiştir. Gene bahsediyor. Başka bir tarafa gitmiş. Başka bir araziye. Kaya. Adam da zerre kadar hayır yok. Yani duvarı anlasan duvar dile gelir ağlar. Allah korkusundan. O adamın kalbi kayadan daha sert. Taştan daha sert. Bu adam suyu tutamıyor. İşte bu da hiç ilimden nasibi olmaya zaten ilmi fıkh edemeyen adam az önce taşıyandı. O fıkh edememişti. Biri de var kendisine hiç ilim bile ulaşmamış. İlmi bile tutamıyor. İlmi alamıyor. Bırak ilimle amel etmeyi ıslah olmayı. ilmi kendi bünyesinde dahi barındıramıyor. Bu da işte cahil kafirlerin halidir. En sonunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın benimle gönderdikleriyle kendisini faydalandırdığı öğrenen ve öğreten kimsenin misaliyle bunu hiç aldırış etmeyen, yani irad edip yüz çeviren ve benimle göndermiş bunlar Allah'ın hidayetini kabul etmeyen misalde buna benzerdir. Evet son bu maddeyi de okuyalım inşallah. Soru 24. İhlas'ın şart olduğunu kitap hüsvümetten dediğini nedir? Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Uyanık olun. halisli yalnız Allah'ın da. Zulmâ Sûresi 3. ayet. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. O halde dini ona halis kılarak yalnız Allah'a ibadet et. Biz burada geçen haftalarda yaptığımız bir e, ta, taksimatı burada da yapalım. Bakın burada Şeyh'in getirdiği e, Hafız Ahmet'in getirdiği burada iki tane e, ayette de ihlastan bahsederken hep kafamıza ne geliyor? Sofiler, biri boyun eğmiş elleri böyle koymuş böyle boynunu eğmiş konuşmaz, az yer, az uyur. Hep böyle bir ihlas tanımı var bizim kafamızda. İmanın bir büyük kısmı, yani özür dilerim, küfrün bir büyük kısmı var, bir de küçük kısmı var. Yani büyük küfür, küçük küfür var. Büyük şirk var, küçük şirk var. Öyle mi? Biri dinden çıkartırken, biri dinden çıkartmıyor. İhlas da böyle. İhlasın bir büyüğü var, bir de küçüğü var. Küçüğünü kaybetmek imanın aslına zarar vermiyor ama büyüğünü kaybetmek imanı yok ediyor insanda. Bu ayetlerde de kastedilen, irade edilen önce büyük ihlastır ki bu olmazsa olmazdır iman ehli olmaz insan. Sonra da gene ayetin delaleti içerisinde ne vardır? Küçüğü de vardır. Ayetin delaletinin içerisinde küçük ihlas da vardır. Evet, az yemek, az konuşmak Az gülmek, lüzumsuz malayeni işler terk etmek ihlasın gereğidir, takvanın gereğidir. Ama bu küçük ihlas diye tabir edilir. Büyük ihlas ise amellerimizden şirki temizlemek demektir. Müşrikler de hep ibadet ettiler ama neyle? Şirkle beraber. O yüzden büyük şirk, büyük ihlasın büyük kısmını yerine getirmeden insan ne yapamaz Müslüman? Olamaz. Sonraki hadisleri okuyalım inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile şöyle buyurmuştur. Benim şefaatimle insanlar arasında en mutlu olacak kişi kalbinden ihlas ile la ilahe illallah diyen kişidir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz yüce Allah, la ilahe illallah diyen ve bununla Allah'ın yüzünü isteyen kimseyi cehenneme aram ara kılmıştır. Şimdi burada bu iki hadise de baktığımız zaman şöyle algılanabiliyor. Adam La İlahe İllallah derken La İlahe falan yapınca onu İhlas La İlahe İllallah demek zannediyor. Bakın az önce iklasın tanımını yaptım ben. İhlas, büyük İhlas'ı var. O da amelden şirki temizlemektir. Yani La İlahe büyük İhlas'ı yerine getirerek söyleyen benim şefatime nail olacaktır diye. Ahmak adamlar diyorlar ya bu amel şirk. Yapan müşrik olmaz. Niye? İbni Teymiye demiş ki işte bir söz küfür olabilir ama yapan herkes kafir olmaz. Devamını oku sözü. Diyor ki devamında bir şefaatçinin şefaati vardır. Belki diyor o adam o haramı işledi diye diyor cehennemde azap olunmaz ona diyor. İbn-i Teymiye şefaatçinin şefaatinden bahsediyor. Hiçbir şefaatçinin şefaati şirk ehlini kurtaramaz. He adam haramın haramlığına ulaşamamıştır. Bir vacibin vacipliğine ilim ona ulaşmamıştır. İslam'a yeni girmiştir veya İslam'dan uzak bir beldede yaşıyordur. Eyvallah. Bu adamın hemen küfrüne hükmedemezsin. Cehennemde olduğuna hükmedemezsin. Ama şirk böyle değil ki. Şirkin böyle bir engeli yok ki. Şirkin veya bir kötülüğün o başına gelen bir musibetin daha doğrusu belanın. Onun bu şirkini, bu hatasını affettireceğine dair tek bir delil yok ki Kur'an ve Sünnet'te. i̇bn Teymi engellerden biri olarak da bunu sayıyor. O yüzden nasları bilmek, okumak, ezberlemek din değildir. Nasları hıkk edebilmek dinin ta kendisidir. İhlas ve La İlahe İllallah demeyi, emin olun. Yani siz de mesela ders yaptığınız abilerle bir konuşun. <gülüyor> la İlahe illallah. Bu zannediyor millet. İhlasla La İlahe İllallah demeyi. Kesinlikle ve kesinlikle Allah ve Resul'ün ettiği ettim ana bu değildir. İbnül Kayyum'un sözüyle bitiriyorum. İbnül Kayyum ihlasın ve sıdkın önemini açıklarken diyor ki, kalbin görevlerinin bir kısmında ittifak, bir kısmında ihtilaf vardır. Burası çok önemli. Bir kısmı vardır kalbin görevlerinden. Oralarda ittifak, bir kısmında da ihtilaf var. Lüzumunda ittifak olanlar, yani kalpte var olması gerektiğine dair ümmetin ittifak ettiği şeyler, ihlas, muhabbet, tevekkül, sabır, yönelme, korku, isteme, kesin tasdik, ibadette niyet gibi şeylerdir. Bunlar ihlasa ilave değerlerdir. Çünkü ihlas, ma'budu her şeyden ayrı ve bir kabul etmektir demiş. İbadete niyet etmenin iki derecesi vardır. Birincisi, ibadete alışkanlıktan ayırt etmektir. Bu en önemli noktadır. Bakın bizim için ibadetler alışkanlıktır. İbadet değildir. Niye? Namaz kılmak için kılıyoruz. ya. Yani. Hani Allah'a şükredeyim, o bilince şuura varayım, hissederek namaz kılayım. İbadetin adı budur aslında. Şeytanın ilk yaptığı şey de budur. Alışkanlık haline getirtmektir. Önce siz namaz kılarsınız. Beş vakit namaz. Size namazı terk ettirmez şeytan. İçini boşaltır. Sizin için alışkanlıktır. Sabah da kalkıyorsunuz. Alışkanlık. Kahvaltı yapmak bir alışkanlık. Akşam yemeği yemek bir alışkanlık. Çay içmek bir alışkanlık. Öyle mi? Yani insan alelade yapıyor bunu. Farkında olmadan bir şuurla, bir bilinçle yapmıyor. O yüzden şeytan ilk yaptığı şey, niyeti bozmak noktasında ibadetleri alışkanlık haline getirmektir. İkincisi diyor, ibadet derecelerini birbirine ayırt etmektir. Bu üç kısım da vaciptir. Sıdık da böyledir. Doğrulukla ihlas, ihlas arasındaki fark da şudur diyor. E, Sıdıkla ihlasın farkı nedir? Diyor ki, kul için bir matluk ve bir de talep söz konusudur. İhlas, kulun matlubunu birlemesi, sıdk ise talebini birlemesidir. Ha, i̇hlas, kulun matlubunu. Ne o? Allah. Kul ne istiyor? Allah'ın yüzünü istiyor, doğru mu? Kulun matlubunu birlemesi, yani ibadeti sadece ona yapması demek. Başka ilah tanımaması demek. Sıdk ise niyetinin, niyetinin talep ettiği şeyin, o, onun birlenmesi. Yani hem ben ahireti hem dünyayı istiyorum. Hem Allah'ın yanındaki mevki istiyorum hem de dünyalık mevki istiyorum ve insanın kendisine böyle batıl şeyler koyması, hedefler koyması demek değildir. Burada sıdkı yoktur. Sıdkı olabilmesi için hedefin yalnızca Allah'ın rızası olması lazım. Makam mevki değil. İhlasın da olabilmesi için matluğ olan yani ibadetin sarf edildiği mer mercinin makamın gene aynı şekilde bir olması lazım. Allah İbnül Kaym'a Rahmet etsin bu güzel sözlerinden dolayı. Burada kalalım inşallah. Diğer sorudan da Allah nasip ederse bir dahaki derse devam ederiz. Ha. O e, ahlak noktaları onlar dağıtılmadı mı? Hangisi? tane. Bende mi? スタート <laughs> <laughs>